Modern sabahlar Hoş geldiniz Ismail Hoş bulduk günaydın Artık günaydın mı ya da iyi geceler mi İyi akşamlar mı ne dememiz lazım Bilemedim ne oldu bana böyle Neler Geziciler oldu? mikrofonunu bozdu Valla bozmuşlardır ya ha, Hakikaten ya. yani burada trilyonluk stüdyo kurduk Geziciler yet, mikrofon ayarlarını mi bozmuşlar Başta güzeldi de sonra sen bir dokundun bir şey yaptın Yok geziciler dokunmuştur Geziciler dokun Gezici ya. Gezenler diyorsun şeyde vardı biliyorsun Akgezenler. Akgezenler Game of Thrones'ta mıydı neydiydi Biraz fonu aldı bari kendimizi duyamıyoruz Geziciler fonu yükseltmişler Bu geziciler yok mu ah bu geziciler ee, Güzel bir hafta olsun ee, Güzel de hava sıcaklığına sahip bir hafta olacak Önümüzdeki haftada hava sıcaklığı güzel gibi bir şey gördüm ben doğru mu Güzel gibi bir şey gördüm manyak gibi de bir şey olduk yani Vallahi öyle Hastası olduk bu kış meclisinin ben çocuklarıma nasıl anlatacağım Kış böyledir falan diye Kim anlatacak? Ali ne Gerçi o kar gördü. Ali'nin senden fazla senden benden fazla tecrübesi var. Mevsimler vardı. tablosu ciğerine eşitmiş. Vallahi o. billahi onda da akis ve nakis durumları var. E, Diyarbakır'da bir saldırıyla başlıyoruz haftaya. E, Diyarbakır'daki leopar saldırısı. E, Yalnız ben olayda çok üzüldüm ya. Vallahi... İki taraftan üzüldüm yani. Hem böyle bir <gülüyor> e, <gülüyor> leopar hakikaten çok şey yaptı heyecanlandırdı. Anadolu leoparı 74'te neslinin tükendiğini en son kayıttan sonra öyle herhalde tükenmişti. Mersem İzivaya çekildi. Bu kadar güzel hayvanı yaşatamadık diye üzülüyorduk. Şimdi ama şey de üzülüyorum ya. Yazık saldırıya Şobana uğrana mı? da. Hakikaten şey gibi ya. Üstü kapalı adamı onu hissettiriyorlar. Abi senden sonuçta çok var. Yani Orada şey yapmasaydın keşke. Keşke vurmasaydın. adamca şey de değil yani bu av, ava çıkmış adamlar da değil. Çoban. Çoban adama saldırıyor. Şimdi ben sana bir şey saldırsa, evet. elimde tüfek olsa ben ilk önce bakıp bunun nesli tükenmiş midir sonuçta. Hani Fahir ben bir şekilde de açıklarım. Nesli tükeniyordu o yüzden bıraktım Fahir'i. Valla ben derim diyor. abi yani sonuçta nesli tükeniyor. Yani şey yapmamak lazım. Çok işte orada çok ince bir çizgi desin Ege. Çok acıktı ya. Yani. Orada senin da gazeteci kimliğinle... <gülüyor> Doğa sever, Doğa, doğa sever kimliği. Yani bir sürü kimliğin ortaya çıkıyor, manyak gibi bir şey geliyorsun bir harika. Yani avcı olsaydı o zaman çok netti. Tabii bu Leo para da ben, Şimdi bir taraftan da hakikaten şimdi. Ölümüşü, ne demiş? Ama ölümücü, orada. Çoban adam, arkasından konuşmak. Yok mu olmaz. orada koyunu oyunu Ya koyunu Niye, var şey var. Sen gibi. 74'ten beri usul usul neredeyse benle yaşıtsın Ben biraz daha yani üç aşağı beş yukarı yaşatsaydız. Ve birader İlk önce bak hiç bir mi kere... sana anlatmadılar biz nasıl böyle kuytu kuytu 39 senedir adamlar tıkır tıkır götürüyoruz? Ne götürürmüş. en önde ne, ne en, en arkada ortalarda, ortalarda gör, görünme ya. Görükle sen arkadan ayıklarsın bir tane koyunu kuzuyu bir şeyin Hakikaten neysin. hiç yani o kurttan murttan çok daha sinsi çok daha becerikli olması gerekiyordu. Niye adama doğru? yani dur dur dur. Ben en başta bir adama üzülüyorum yani. Bir de adama saldırıyorsan bari bak iki kişiler mi tek kişiler mi? yiyebileceğin adamı şey yap. Bir de amcaoğlu vurmuş. Evet, de şey. Orada yani işte. öyle sağlam akraba adamı. Ne kadar hep amcaoğlu. Ne işe yarar? Ne işe yarar? işte senin amcaoğlu Gerektiğin bu işe de. yarar. Leopardan kurtarır. Ya yani avcı olsaydı hakikaten çok net olacaktı Vuracak başka şey mi bulamadı Çok ben vallahi leopardı çok Ama adam hayvan. can derdinde. Çok güzel hayvan zaten. Herkes Dijital Üniversitesi'nden gitmişler. İkiz mahalledeki kedisidir falan filan ne bileyim leopard olunca şaşkınlıkla görmüşler. Hakikaten çok güzel hayvan ya. Vallahi yani şey bu Afrika yalnız 2010'da Siirt'te bir leopar öldürülmüş en son yani bir de öyle bir durum var onun da o amca Demek herhalde aynı, aynı şekilde mi haber çıktı? O da onun amca oldunun intikamını alması yani. kan davası kan davası gibi ediyorum. bir şey işte bölgenin sorunu bitmek bilmiyor ee, gene aynı kan davası Hadisesi çıktı yazık yani yazık, hakikaten yazık arkadaşlar çok yani biz böyle insan oldunun kediye bir şey var ya bunlar kedi gibi oluyor bunlara kedi demme be ama yani aynı e tamam, işte yatışışı şöyle de, kedi de. de değil mi yani? Minnoş diyorsun evet. E şeyler değil mi sizin sitedeki tarçınlardan bir tanesi biraz daha rengi açık işte. Ve benekli olan dördün. benek e Tarçınlar da biraz benekli. Biraz daha iyi Valla işte Ege'nin e Yazık bu. ne yapalım şimdi bu, bu erkekmiş. Dişi olsa bir de şey derdine düşecektik. Bir yavrusu, yerde yavrusu var, var, mısı, var, var mıdır? mıdır yok mudur. Ama biliyorsun dişi de tek başına yavru yapamıyor. Yapamıyor ee, da, da bunlar yok. acaba şey midir? dişinin yavrusu varsa mesela belki onlardan, onlardan yürür. yürür diyorsun olabilir bakacağız ama ya yani üzüntü verici ne yapalım yani kısmet çok üzüntü verici canım şöyle sana alnımı çiziyorum bak yazıyorum kaderde ne yazıyorsa o olur diyorsun burada ne yazıyorsun sevgili dinleyiciler bir Yap. kez daha ortaya çıktın valla işte kısmetsizlik diyelim ya talihsizlik belki mesela Dicle Üniversitesi'nden birilerine saldırıyor olsaydı onlar birilerdi bunun ne olduğunu <gülüyor> kolumu koparıyor hocam, hocam nefsi tükeniyor biraz konun koldan yiyip gider zaten o diye. Ne yapacaklar daha kadar nesli tükeniyor diye. Vallahi ben öyle. Ben olsam yani bilmiyorum. <gülüyor> ya bizim de nesli tükeniyor. Belki e, de bu da babasının tek oğlu. E o da doğru. Vallahi. ben yani çobanın da nesli tükeniyor belki. O yüzden yapacak bir şey yok. Bazen böyle doğada talihsizlikler oluyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Aramıza çok değerli bir radyocu ismi daha Katman'ın gururuyla onun verdiği güçle devam ediyoruz yayınımıza. Sayın Oktay Demirci yılın transferi diye geçerli. Hoş, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Bugün e, Ayrancı'dan Otya'ya geldim. Herkesin aklına tabii Çitremeci'den geldiğim düşünülecek. hayır <gülüyor> üzerinden efendim. Hayır e, sürekli Doğu'ya giderek daha kolay gelinebiliyor Ottu'ya. Ottu'ya gelmek emek ister. Nasıl ki yani her yerde yazıyor otya girmek. Eskiden 500 puan istiyordu bilmiyorum şimdi. Çok yüksek abi. Abi Çok yüksek, çok yüksek. sonuçta e, gelmekte şu anda hakikaten büyük çabalar. E, Sen espri yaklaşıyorsun benim de bir es esprim olacak. Erken gelirsen mi diyeceksin <gülüyor> ne esprim? Evet. Saat. Bu, burada şey işte Einstein Ar izafiyet teorisi. İkisi de aynı yoldan gelmiş birisi gelememiş. Neden? Çünkü zaman, zaman değişkeni. Zaman önemli Oktay Anladım evet. da ben de saati şımartmak istemiyorum. Bak Oktay'da haklı şimdi. Saatleri yani... şımartmak. Oktay demedi. Saatleri şımartma enstitüsü Mustafa benim... aynı anda piyasaya çıkan kitabı. <gülüyor> saatleri şımartmak. <gülüyor> Yok saatleri şımartma enstitüsü diye bir küçük e, 4 sayfalık <gülüyor> kitabım var. Çalışma. Kitap da değil Çalışma. not. Not değil eser. O da bir eser. Bir A4'ü katlayarak yapmadın mı sen onu? Ya evet de yine <gülüyor> şey yaptım. Sonra büyük şey fotokopi çektirdim. Yani ha. A4. Oktayın en büyük eserliği küçük küçük notlar alır. Ondan sonra onları A4'lere geçirir. Valla ben çok üzüldüm bu Leopar şeyine. Biraz okudum. Biraz At. okudum. Üzülürsün Oktay. Hepin Gerçekten üzülür. çok üzüldüm. Herkes ya. üzüldü canım. Herkes üzüldü. Tüm Türkiye Ama yani, yani orada Ama karşılıklı mağduriyet var. Kimse cani demiyor mesela. Evet. Şeyi, adamı öldüreni. da çıktı. hani O da Can Habile'yle. Otur Can dedin üstündeki pençe izlerini adam, ikna etmek için bakın pençeledi diye. Çünkü sanki amcaoğlu ile beraber oralarını buralarını sarmış bu da. Zaten yani. Saldırmayan şeyi aman saldırdı hadi da. Hadi çıkak da nesli tükenek geneki tükenmiş hayvan Vurak diye hava çıkanlar Ege. hep döndüler. Ege hep kendini işte leoparla empati yapıyor. Çok hoş. Çok hoş. Neyse bak çok güzel. Ne bu? Şaka mı? Yorumlarını yapacak insanlara çok güzel bir e, haberimiz var. Buyurun. Şaka değil. 50 milyon TL. Neyimiz bu? Yıl... Ha başladı. Aa, Milli Yılbaşı şeymiş. ikramiyesi. Yılbaşı ikramiyesi 50 milyon TL. Eee 40 ne? 40 40 Gırk kişiye mi? Tam, tam bilet fiyatı Oktay Demirci gene puanları şakır şakır kendine sağıyor <gülüyor> adeta ee, Valla 50 milyon TL geçtiğimiz yılın yani o arada geçen zamanda benim ihtiyaçlarımın artmasını falan göz önünde bulundurursak yine tam benim ihtiyaç, ihtiyaç duyduğum rakam Hatta biraz eksik bile geliyor da bazı ihtiyaçlarını Artigo, tekrar gözden geçirerek Artık bazılarını kısarım şey yaparım edeceksin. Tam ihtiyaç duyduğum rakam Evet Hepimizin öyle günlük faiz geliri, faiz, Çünkü gelirine... faiz gelirinin ötesinde almam gereken 200 taksi plakası, 78 tane yarış atı falan filan var. Öyle o kadar değil senin geçen ha, sürede... çıkarmışlar mı tabloyu? E herhalde. Geçen sene bu tablo yoktu. Tabloyu biz... vardı ya vardı da. Yok şey canım biz gazetelere baktık baktık. Bul bulmuştuk da. Şey Taksi yapmadım. plakası kaç para diye araştırmak zorunda kalmıştık. Gazeteler yapmamıştı bunu. Yani sana şimdi faizle sen en seydin çünkü sonuçta sen bir ekonomistsin. Tabii Geçen sene nasıl bağlamıştık biz? Halı şey e, futbol sahasına yayılma üzerinden. Mi? Ha futbol sahası yoktu. Bu sene kaldırıldı Taksi o. Taksi plakası yoktu. Yarış atı üstünden değerlendirme yoktu. E, nasıl gözümüzde yani. canlandırmıştık hemen. abi ikramiyeyi. Genç ben... kuşaklar hiç bilmiyorlardır. Yazık. Hemen anlatalım. girelim konuya. Hemen girelim. Belli bir meblağdan bahsediliyorsa o paranın büyüklüğünü anlatmak için yan yana koyduğunda kaç futbol sahasında kaplar, Heh. kaç tane taksi plakası alır, kaç tane şey yarış hata alır diye i̇şte verildi. ki bunun 8.70 şu andaki faiz oranlarından daha doğrusu faiz oranlarından e, hesaplayacak olursak aylık 327 bin lira faiz geliyor. Yani bu da günlük 11 bin lira faiz demek. Yani günde sadece 11 bin lira faiz harcamasıyla ana paranızı sabit, sabit tutabilirsiniz. Sabit tutabiliyoruz. Yani dikkat ederseniz Türkçemizin elastik yapısı zamanı geldiğinde nasıl çirkin nasıl olabiliyor. Evet. <gülüyor> nasıl çirkin olabiliyor. 50 milyon lirayla ne yapabiliriz? Tanesi 566 liradan 88.340 adet ne alabiliriz? Cumhuriyet altını. Bak adam ekonomist Oktay hiç şey yapmıyorsun. Cumhuriyet altını tam altını hem de. Ondan sonra ne alabiliriz başka? Başka ne, ne alabiliriz? Etli ekmek mi? <gülüyor> Oktay çok güzel. Yalnız bu yapılan o... şey de çok dandik. Bölme, şey. Dur, bölme daha işlemi. Değil. Tamam bölme işlemi. Sana ekonomist olduğun için öyle yapıyorum. Taksi plakası. Çok beklediğiniz o taksi plakaları. <gülüyor> ne bu? Şaka mı? Doğru. Danesi, ee, tanesini vermeyeyim de kaç tane taksi plakası almak mümkün? Tamam sen kaç tane mümkünden ver. Biz oradan tanesini <gülüyor> <Zarf edersiniz>. çıkaralım. <gülüyor> 41. 41 tane taksi plakası alabiliyorsun İstanbul'da. No, bir, bir, arabada, tane... bir arabada tek plaka diye düşünülüyor değil mi? Bu bir metafor. Plaka evet, dediğin şey. Evet, nasıl şey soracağım? Yoksa iki tane plaka değil zaten. Değil, değil. Yani 50 trilyonun geldi diye seviniyorsun ve sadece, ve sadece. dolaş bir tane taksi duram mı kura Bak adam nasıl üzüntü. Nerede kurduğuna bağlı abi. 41, 41 tane şeyde, çok çok alacak yerler ediyor. var yani. Kura mayada bilirsin ya. Tabi yani. 10-15, yani. 3-5 tane Tanesi, taksi. Sen de ne aç şey adam mısın taksinin zaten kaç tekeri sana ben, dönüyor? elli trilyon da kaç teker zaman, sana döner ege? 41'de mi? Evet. 10.2,5 teker. 41'de 10.2,5 teker döner. Yok olur mu? 30 teker bana döner değil mi? Ben, Ta, tak, taksisi... ben hep şoför diye düşünüyorum. Evet şoför diye düşünüyorlar. <gülüyor> Onlar <Ondan gülüyor> taksiyi kullanan kişi olarak. Evet, Bugüne doğru. kadar hep şoför tarafından baktım çünkü. Evet biraz da 30.75 doğru cevap olacaktı. Olur mu Tabii ya? Evet. 90 teker sana döner. Evet doğru 40, cevap. 40, 40 yanlış hesap yaptım. Yaptım. Gene yanlış <gülüyor> hesap. Gene çünkü 30.75 çok manasız olacaktı. Bir daha <gülüyor> tekrar gözden geçirilmege. Yani çünkü 41 tane dedi Yok, ki... Yok 120 teker dönüyor. 123'te <gülüyor> son nihayet verelim. 120 teker bana dönüyor. Çok iyi pazarlık ediyor ya bir <gülüyor> Vay gittin mi? Ya? Yani ben de parayı bulacağım çatır pazarlık Hep ettim. Anadolu Lisesi'ne hatta şöyle söyleyelim. Bornova Anadolu Lisesi'ne hep yedek listeden girmesinin sebebidir. Müsebbip olan. İlgi Kayaca'nın tekerleri diye ben parayı bulduktan sonra ilk romanımı yazacağım. Bana dönen tekerler. Aa daha güzel. Tamam canım o zaman... Ee... Başka? Çok süper lüks, ultra lüks bir arabanın yeni modelinden ee, kaç tane alabiliyoruz? Aslında verebiliriz canım şimdi herkes de koşacak gidecek de Arabadan mi? yatırım olmaz diye bir lafın var Fahir senin. Evet çok ya güzel. Ya bu arabayı alıp taksi bu... plakası takacaksın. Ya ben bunu 10 yıl önce ettim. Bak adamın yatırım anlayışına bak. Her Eryaman'da mı gezdireceksin sonra mesela? Yerde her yerde gezdireceksin ama. Batıskent'de, Cebeci'de, Kızılay'da, Ottü'de her yerde geleceğim. cep telefonu mı? ver şoföre. Bitti gitti her an her yerde kontrol edebilirsin. Daha Neredesin şu anda? Abi şu anda şey tamam mı zaman çok şey yapma arabayı. Allah'tan taksi sahibi değilsin Çok şey yapma arabayı. Ne yapayım hocam? İşte sen, yani. anladın sen oğlum. Hadi bakalım. Peki, ee, tanesi 1 milyon TL'den 120 metrekarelik yani mesela gittin şeye gittin o büyük müteahhit abinin tamam. şeyine proje, Tamam. Proje. proje sitelerine. Proje. 1 milyon TL'den 41 tane çukur ambarda ev mi? Vallahi bravo. 50, 50 tane değil mi ya? 50 trilyonumuz yok mu? Al sat bilmem ne git gel masrafı taksi ya parası bu, falan filan. Oktay takside kilitlendi de o yüzden. Çünkü taksinin değeri 1.2 <gülüyor> milyondu ya. O orada 41 milyona kilitlendi. Bir, birer tane taksi verirsin. Ondan sonra birer tane daha alırsın. Evet. Ee, ondan sonra. O zaman zaten bu şimdi düşününce çok mantıklı. Yani bir insanın üstünde 50 trilyonu taşıma şansı yok. 50 trilyonu da mi? 50 milyonu parayı taksi plakalarına. Tabi. Plakalarla koltuğun. Ya sana 2 plaka vereyim de bagajdan alırsın. Aynen. 50 kür. plaka çok bir şey değildir ya. Ağır değildir yani. İşte 100 plaka diyeyim şu Aa, sana evet. 50'sini şey yaparsın bagajda tutarsın. Şöyle düşün. Plakayla çarparken 2, tekerlekle çarparken <gülüyor> 4 Kullanacaksın kullanacaksın. Doğru. Yaz oraya K1 K2. Eee, çok güzel. <gülüyor> KBK2 dedi. Kat Onlar. Karışmasın <gülüyor> hocam. Ee, mesela diyorsun ki ben bu evlerde oturmak istemiyorum. Ben yalıda oturacağım. Ben yalıda oturacağım. Yalıda oturacağım. oturacağım Tavsiye de çekeceğim. Ama gene ne yapıyorsun? Yalıda oturma. Çoluğun çocuğu. Hayır ben yalıda oturacağım. Oktay oradan diyor ki otur otur. Neyse bu kavga gürültü yeter lan diyor birisi. Baya sıkıcı bir kavga oluyor aramızda. Para olunca. <gülüyor> Kaç değil. tane alıyorsun bundan da? Tanesi 10 milyondan. 10 mesela milyondan mesela, dur. 5 ee, mi? Oktay kurban olurum sana. Çok güzel. Kurban olurum. Nerede ee, olduğu önemli mi Fahir? Merkezi bir yerde. Yalı o. dediğin yani çünkü çarşıların ortasında. Bu da yalı, bu da yalı. Yok. Şu anda yani şey doğru. Pointer ile gösteriyorum size. Yani Anadolu yakası yalıları daha ucuz. Ama tabii şimdi or Anadolu yakası. Karşı şey yalısı mı yani? Karşı yalı. Oo. Çarşı yalısı. Hocam ben tam gidiyordum. Siz hayırlı sohbetleriniz oldunuz. Burada zaten. Dur otur otur ya otur. Ya yani Tamam ol. hesap saksan 10, saksan 10 trilyon o. yalı. Tamam uçak alacağım. O diyor ki hayır ben uçak alacağım evet doğru mantık aslında karma düşünün karma yatırım en önemlisi mesela bir yalı aldın 10 oh. tane şey aldın taksi durağına 10 araba aldın çok yorucu abi ya o da çok yorucu da ya ben ona, ona mı bakacaksın buna mı bakacaksın şuna mı bakacaksın 7 Bak, tane de uçak alabiliyorsun o zaman ben de alacağım 7 uçak <gülüyor> çok güzel hesap oldu sondaki Peki tebrik ediyorum o zaman ee, daha Allah sahibine bağışlasın Kazanacak de. rakamlarla ilgili var, bilgi var mı? Daha daha ilk, ilk gün bilgileri rakam Kazanacak, kazanacak rakam. rakamlar açıklanmış mı yani onu soruyorum Kazanacak rakamlar e, bu senede Ankara'ya bir tane çeyrek kesin gözüyle bakılıyor O zaman bunları hepsini dörde böleceğiz yani Çıldırtan ikramiye mi bunun adı? Şaka değil 50 milyon TL <gülüyor> Şaka değildenmez ki onu. Ne ne bu şaka mı? Boru bu, bu... <gülüyor> bu ifadesi değil midir doğrusu orada? Evet, boru mu 50 milyon? Ha yani hayır boru değil 50 milyon. Lütfen Türkçemizi doğru kullansın. İşte Türkçemizin elastik yapısı kimi zaman bizim de canımızı yakıyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Heyo heyo disco. <Gülüyor> <Buyursunlar> efendim. <Gülüyor> Tutankamon'u biliyorsunuz. Bilmem Hı -hı. ya. Tutankamon'un yıllardır çözülemeyen bir sırrı vardı. Neydi? Tutankamon. Tutankamon. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum şarkısı. Kerela. Tamam bunu bildiniz. Kerela. Şarkısını bildiniz. Bum, bum. Sen come on, come on, come on, Tutan evet. come on. Tutankamon. Eee sen bana giriyorsun hemen. Mecburen tutankamon şarkısı çalıyor. Ya şu çalıyorum. çirkin şey aklınıza geliyor mu hiç yani? Hani tutankamon hmm. deyince. Tutankamon'u da çalalım mı? <gülüyor> dur ya, tutankamon dinleyelim. Hayır, biraz dur. Hmm. Tutankamon. tutankamon. Come on. Tutankamon. Aslında orada ilk başta tutanı çok hızlı söylüyor. Tutan diyor, duyulmuyor Duyulmuyor anlaşılmıyor. Tutan zinciri. Abi o zaman tutam tutam come on ya. Ne diyeyim ben sana? Ama sen de söyle bak tutam tutam zincirinden sonra sen tamam naneyi söyleyeceksin değil mi? Evet söyledim zaten. Söyledim zaten. zaten. Tutam tutam, tutam come, come on dedim yani. Herkes anladı tutam, tutam Yani bunu anlamayacak an. bir şey yok. Mesela. Anlamamışlardır onu gençler. Sen onu bir tam yap. Gençler eskiden şey vardı ya değil. bu böyle sadece gençler değil. Zihni berrak Çok olanlar kişi. zihni kirlenmemiş olanlar eskiden bir... Dizi film vardı. Adı neydi? Mission Impossible Sen diye geçer. Sen dizi filmi olarak biliyorsun. Bir sonraki kuşak Tom Cruise'un filmi olarak biliyor. Tabii ama bu Tom Cruise'un filminden çok daha önceki bir Onu yapsana Fahir. Ağzıyla yapar sevgili Tabii. dinleyiciler Tutam gibi. tutam nane tutam tutam aa! İçim kirlendi. Pislik böyle bütün nasıl şey olmuş. Tabii çocuklar bize bunları bu şekilde Şimdi öğretiyorlardı. Şimdi bu Görevimiz Tehlike dizisi Pazar günleri... Ne kadar saçma bir saat. Primetime diye bir anlayış yok muydu eskiden? Rating falan filan hiç düşünülmüyor muydu? Ben Abi. 4'te falan oynuyordu pazar günleri. Ya Hı. başka bir şey yoktu ya. Başka kanal yoktu. Başka kanal yoktu ya. Ondan... Rekabet ve rating olmadığından Tabii galiba... Hangi saat çok yayın yayınlıyor. İstediğim kadar seyrettiriyor. Cumartesi, cumartesi o saatlerde Kara Şimşek. Pazar evet o yani. saatlerde de tehlike. O güzelim diziler o saatte oynatılır mı ya? Koy işte 8'e koy 9'a koy. Ege yani şimdi zaman yolculuğu Evde falan Evde geçti şey çocukluğum olursa, ben o diziyi seyredeceğim yani Zaman yolculuğu bir imkanı olursa gider yetkililerden en ağır ve sert bir şekilde hesabını sorarsın. Sen saat kaçta uyuyordun pazar günü mesela? Sa Hangi sene? 8'de 9'da Ege? Hangi yaş? Ben i̇şte geç, geç uyutuluyormuşum. İşte tam görevsel ikiye Karacımşek dönemi canım. Ha? Geç uyutuluyormuşum. Geç uyutuluyormuşum ama öyle bir şey yoktu bizim yaşlarımızda. Geç yaşlarımız. uyutuluyormuşum. Ben Orhan Boran'ın bile seyredip uyuyordum ya Eyvimiz zamanında. Hepimiz Orhan Boran'ı izleyip uyuyorduk ama... Yani onun için kaldırırlardı mesela. Herhalde mavi aydan sonra yatıyordum oradan hesap edin. Mavi ay cuma günüydü canım. Hafta içi. Orhan Boran'ın şeyinin programının içinde şey yapıyorlar ya. diye. Bir tane dizi vardı Orhan Boran'ın programında. O da mavi ay. Ortasın. Işte. O ilk orada başladı? Yani öyledir büyük. Bir... Aman bir anda şey oldu. Ha ya. Miami Vice. Miami, Miami Vice. Tamam, doğru Miami Vice. Tamam. tamam. Ee, o zaman madem bu kadar eskilere gittik, biraz da tutankamon diyelim dilerseniz bir iki yıl önce işte daha gidince o, geldik sana tutankamon. Ee, neydi tutankamonun tutankamonun lanetini biliyorum ben. çok tutankamon... Bela akıyormuş sonra e, kelam Kelamcanlanmış. Kelam Allah tutankamonun biliyorsunuz mumyası bulundu laneti 19 yaşında roketleyen e, hayırsız tanrı olarak geçer, da firavun olarak geçer. İyiyorum. Yarı tanrıdır Yarı tanıdır. tanıdır, tanıdır Doğrudur. Doğru part time part timeım demiş. E, çünkü diyorsunuz e, kendisi şeydir e, ne yazıyordu mezarının üstünde ya bir şey yazıyordu tıkankanın giderse dön dönmezse senedir gider gitmiştir gittiği Gittiğimde gün bitmiştir, bitmiştir. <gülüyor> dönerse helaldir diyor firavun bitiyormuş. olmak için bir prensese ihtiyacım yok ben firavunun olduğum yazmış çok güzel bunlar çok ifa çok güzel ifadeler ee, güneşe tapmadığı için kendisinin ismi Tutankaton'dan Tutankamon'a dönmüştü. Bunu daha önce konuşmuştuk. Hatırlıyorsunuz. Evet, canım, Amon biz... dinine geçince. Evet. Amon e Amoncu olmuştu. Sonra Atoncular gelir mesela. Amoncular sonra aboşcular gelir. İgilt'ciğim <gülüyor> sen orayı kaçırırsın. Hayır. Çok hızlısın ya. Yani, Amonculardan sonra da Atoncular gelir. <gülüyor> atoncular gelir. Doğru. E ama şimdi bir sırrı Evinin çözüldü Tutankamon'un. Atoncular. Bunların <gülüyor> <gülüyor> diğeri vardır hatta burada. Tabi burada Eskişehir yolunda düz. Ee, bir sırrı çözüldü Tutankamon'un 91 yıl aslında sonra. Aslında tapıyor muyum? Mısır'daki mezarı. Aslında Güneşe tapıyorum gizli gizli tapıyorum. Ve bu da 2013 yılında oldu. Ee, Mısır'da mezarı keşfedildikten 91 yıl sonra bir şey daha keşfedildi. Pek çok teori vardı Tutankamon'un nasıl öldüğüne dair. Kimisi evet. derdi ki baba bedduasında aslında Baba beddu. Kimisi derdi kafasına vurmuşlar Kafasına <gülüyor> diye böyle bir şey. Vardı, doğru sövüş var. Doğru söyleyeyim. Kremete ne koydular kafasına yazıyormuş. <gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim. Hieroglifle <gülüyor> şey yapmışlar. Bir <gülüyor> tane <gülüyor> Levent Kırca, bir tane balta. <gülüyor> ay, ay. Teori şu hani anda... Yani, bir, bir şey söyleyeyim mi? Bazen Söyle. ne koyuyorsun ne kafana bile komik olabiliyor. En komik esprisi siz canım Bence de ya. Zamanında ama zamanında. Bazen işte o esprileri de anmak lazım. Oktay böldük tutankamon dedin. <gülüyor> <gülüyor> Madem o kadar dedik biraz da tutankamon diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o tankamon ta dedin de vallahi nasıl öldü arkasından biri vurdu falan diye böyle hmm. bir sürü teori vardı. tankamon'un böyle diye. beline gelmiş kürekle vurmuş diye böyle bir Niye rahipler yaşında? mi öldürmüşler? Gerçekten, 19 yaşında. rahipler diyorlar, bunu çekemeyenler diyorlar. Çünkü 19 yaşında. O netleşti ha. şu anda. Hmm. Nasıl öldüğü netleşti o tankamon'un. Ee, 1323 yılında milattan önce tabii ki. Ha, çünkü çok. <gülüyor> biraz... Çok farklılar. Yani bu bahsettiğimiz dizilerden 2-3 sene önce değil mi? 2-3 bin sene kadar önce. Bunlar mi? yazık işte o dönemlerde Milat da demiyorlardı. Ne, yaşadıkları yıldır. Sene ha. kaç mesela şey olsa? 1323. Milattan sonra 1 düşün daha sen desin. Sene kaç 1? Değerli öbür gün başımıza bir şey gelsin yeni takvim anlayışı olsa. Biz de Göya şimdi 2013'te yaşadığımızı düşünüyoruz. Falan Bize filan diyecekler diyoruz. Milattan önce 25. Hadi Most buyur buradan Hadi Most buyur buradan yak. Mosmor olduğumuzu biraz hissedelim diye susuldu. Anlaşıldı. Ve tekrar tutan özümsendi ve dönüldü. Abicim savaş savaş meydanında 1323 yılında. E, savaş meydanında ölmesi bana da mantıklı. Araba geldi. çarpmış. Trafik kazası. Savaş arabası. Trafik kazası. Hayvan gibi giden bir e, Mesela sana askeri bir kamyon bize çarptığı zaman bu yani savaş. Gerçi şimdi konu çok başka şeyler. Tabi tabi üzerinden araba geçmiş. Üzerinden ya. araba. Net yani. O zamanın en büyük sıkıntısı da yol diye bir şey olmadığından her yer birbirine karışık. Orada arada dolanıyor. Yolda olduğunu fark etmemiş yani arabanın. Tabii orada. canım evet, tabii. meydan. Nele korna teknolojisi olmadan araba Yok. teknolojisi ne kadar tehlikeli. Yani işte, Atlı mı o zaman da bakayım ne olabilir? Motorlu. Herhalde at. Dizel. Dizel olabilir yani hatta. İnsanların çektiği bir araç olsa onlar dururlar herhalde ya orada başlarında. Atta, atta durur. Atta durur. Otoseder. sağda. At niye durmuyor ya karşısında insan E arken. Durur ayı gibi bir herif sürüyor da ondan onu nokta çözdü işte direksiyonun başına ayı gibi herifi geçir, Geçirmiş Ona bakarsan araba da durur, durur. Ara insan gördüğü zaman Durur <gülüyor> ama Bak sinirlendirdin <gülüyor> adam insan gördüğüye geldi Trafik kazası simülasyonlarıyla doğrulanmış bu teori Bundan sonra öyle kimse arkasından atıp tutmasın diye de konuşmuşlar. Huzur içinde yatsın diyebilir miyiz Vallahi hocam? Valla çok teori vardı Tutankamon. Şöyle oldu lanetlendi de bilmem ne oldu. Da, Babaya el kaldırdı diyenler hayatı vardı. Hayatı yok işte annesiyle bulmasın bilmem neydi yani. defa. Tabi canım araba çiğnemiş. Tabi kazası. Kalbi de yoktu biliyorsunuz Tutankamon'un. Kalbi yoktu derken? Yani mumyada kalbi yoktu. Bulunamamıştı. Bu, şey, bu Böylece bu kazadan sonra fırtladığı ve kalbinin bulunamadığı da ortaya bu çıkmış. Çarpmanın etkisiyle. Etkisiyle evet. Yani öyle söylemiş. Şimdi başka bir tartışma başlayacak gibi geliyor falan. Ama sizin kafanızda çok oturmuş da ben durup dururken tartışma başlatmayayım diyorum ama tutamıyorum da kendimi. Nasıl? Emniyet Nasıl, kemeri çıkar... Yok ya Nasıl çıkar bu kalp? <gülüyor> can... Emniyet kemeri yok. Kalp, kalp zedelenmesi. Efendim, hepsini anlıyorum da. Kalp kırıklığı. Birden çarpınca kalp fırlamış. Ağzından yüreği ağzına Üstünden geldi dedi ya. Şia kalp şeyin. Bak, önce büyük... Tam göğüs göstermek gibi olmasın kafesi. Hafesinden... Kafesi kırınca diye fırlamış. Üstünden geçmiş tekerleği. Zaten geçmiş. savaş meydanı her tarafta kafalar var, kesik kollar var. Kim bilir kimin belki orada kesikten fıt diye başkasına girdi. Hay hay, e, teoriye göre zaten ilk başta bir tehlike geçiriyor. Orada yüreği ağzına geliyor. Yani birinci etapta tam oradayken zaten fıt yüreği şöyle. ağzına geldi esnada çarpmanın etkisiyle diye fırladı. Hemen at arabasının sürücüsünü almışlar. At arabası! Evet. Altı ay şey yapmış mahkeme. Ona da bir kabuda O dönemin şeyine göre. Onu, onu da Kendi almışlar. atladı demiş Son Yola. Son derece havalı Yola. bir efsanesi vardı adamın. Tutan kamonu. Aslında çok da havalı değil ya tutan kamonun yani efsanesi. bir şey vardı canım en azından. Bir çocukken çıkıyor. On yıl kalıyor. Başka da bir şey yok ya. Ne istiyorsun o kadar? On yıllık ya. kesintisiz hükümet gibi Sen düşün yani. Sen ilkokula başladığında adam tahta oturuyor. Canım yaşlı kıyaslamıyorum ki ben bunu. Seneyle Havalı olması yaşlı da, olacaksa o tamam. Bugüne bitiyorlar. kadar öyle bir şey yok yani. Bütün Mısır çocukları şey diye yetiştirildi. Senin yaşındayken Tutankamon tahttaydı. Evet. Bir de birine benziyor bu Tutankamon. Kime benziyor onu ben düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum ya. Hakan Altun'a mı benziyor? Tabii Ferhat değişik, de, benziyor. değişik efsaneler yani var. Değişik, bizim, değişik. Bizim, sadece bizim anlayabileceğimiz birilerine benziyor gibi geliyor. Elleri büyük müymüş Oktay? Elleri ee, büyük ve kıllıymış. Elleri bayağı büyük. Evet. Ferhat güzel mi o zaman diyorsunuz? <gülüyor> mantıklı. Berk Çok mantıklı. doğru. <gülüyor> Yoksa yani o düşünsenize biraz daha kalsaydı belki Mısır İmparatorluğu doğru. yerine yaba eller imparatorluğu diye bir şey Değiştirecekti yani çünkü zaten güneşe tapmayı da bırakmış. Neler neler yaşayacaktı. İşte <gülüyor> efsane nereden bir trafik kazasıyla nereye neler yani. yani. Belki bir etkili insanların... olacaktı bugün bulmacalarda iki harfli Mısır güneş tanrısı diye bir şey olmayacaktı unutturacaktı Rai. Ama unutturmadı. Lar Ege. Hayırlı olsun diyoruz o zaman. Hayırlı olsun ve pek çok kişi rahatladı. Bir sır anda. daha çözüldü sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tüm Radyo modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler buyursunlar efendim Bu arada tüm Türkiye'nin konuştuğu konuyu hiç konuşmadık biz Aziz Yıldırım'ın 11. kez Fenerbahçe Başkanı olması 16 yılda 11. kez başkanlığını bir kez daha 11 kurultaydan Çok e, net bir şekilde ne, perçinle, perçinlemiş oldu evet. Ne diyorsun Ege? Şimdi ben e, Bütünleştirici olur mu Aziz Başkan? O o okunda, okunda hiç fikrim yok. Sayıptı, Sadece ben e, Fenerbahçeli arkadaşlarımdan başkanın olmasını istediklerini biliyorum. E zaten genel şey bütün şey delegelerde demek ki öyleymiş. O, o istiyor zaten. Onu istiyormuş. Ortaya çıktı. Evet. Mehmet Ali Aydınlar bozulmuş mudur? Yok tebrik etmiş o da. Bozulmuş mudur? Yani bozul Mehmet Ali Aydınlar da eski başkan mıymış peki futbol federasyonu. Eski federasyon başkanı. Federasyon başkanı. <gülüyor> federasyon başkanıydı. Ee, Aziz Başkan ezdi geçti diye bugün gazetelerde var 9.380 üye oy kullandı. Aziz Yıldırım 6.821 Mehmet Ali Aydınlar 2.383 oy aldı. Hesabı kolay buradan hesabını siz çıkarın dediler. Ee, bir kez daha şey yapalım biz hani tebrik ederim tebrik, ederim, tebrik ederim, hayırlı de... olsun bu arada tam bu esnada bu esnada Marmaray'da da nöbet başladı gezi nöbeti mi çünkü geziciler geliyor düğmelere basıyor geliyor evet gezi nöbeti başladı geziciler geliyor şey yapıyor diye en İl... zor tarafı da kim gezici kim değil onu anlamak hmm. çok zor esas Bence... en kötü şeyi söyleyeyim ben sadece Marmaray'da gene Marmaray'da güvenlik görevlileri var o kadar büyük bir sistem var bizim evde Kanepenin yastıklarının arasında arabanın anahtarlarını saklamışlar. Abi geziciler. aynısı ya Didem'in küpesi kayboldu. Valla o kadar üzgün, yani dört gündür küpe o kadar üzgün ki ve tamamen tek bir sorumlu var. Aynı. Hatch gördüm ben. Ne küpeleri kaybedin küpeleri saklayayım pardon diyor. Kesin ya abi planlayıp yaptılar başka türlü bir açıklamasını ben düşünemiyorum. Benim de cüzdanım bir araştırdı de. Allah'tan. Neydi? Eski cüzdanım. Ne? Yani neydi bir cüzdanın neydi? Cüzdanımı bir kayboldu. Kayboldu tamam işte abi kaybolduysa Geziciler tamam. Geziciler abi benim o pantolonla diğer pantolonun cebine koymuşlar. Ben ama ben bu numaralara düşecek. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Ben size senin gibi şöyle söyleyeyim işte, Laptopun şarjını bitirmişler. Saf saf bizler gezicilerin oyunları bitmiyor. Şarp'ın kitabında hep bunlar. 52. madde abi. Laptop, ben şimdi kablo takılı zannediyorum, mer fişten çekilmiş. Nasıl şarj olacak? Sleepteki bilgisayar şarjlı bir <gülüyor> evet. Nasıl oluyor? Sharp'in kitabındaki gibi. Aynen. Şeyi üstünde bırakın, fişten çekin. çekin. Al işte. Bizim yani. apartmanda mesela birinci katın şeyi ya yanmıyor. Şey Okşar şey ya. Kez daha abi. söyler misin? Bu oyuna düşmeyeceğimizi söyler Vallahi misin? Vallahi düşüyoruz, biz mağdur oluyoruz. faiz sen cüzdanını kaybetmezsin ama ben. Ama yani, yani o karanlık şeyden geçiyorum ama. Tüpe yok evde. Anlıyoruz ama değil evde mi? Evde huzur kalmadı. Apartmanına giriyorum. Işık yok. Yani... <gülüyor> Laptop'un şarjı bilmiyorum. bitik. Merkezi <gülüyor> sistem... <gülüyor> tamam evimiz merkezi. Bir onu... Yani onu da şey yapsalar... Kombiye geçirirler zorla bizi. Doğru. Zorla geçirir bu geziciler. Hayır, ne yapmışlar yoksa... şimdi? İmdat şeyini... İ, e, Tabii imdatlara basıyorlar Marmaray'da. Bazı seferlerin durmasında... E, Yine halk mağdur. Şimdi bazıları şey yazıyor... Bazı gazeteler... Meraklı yolcular... Hayır efendim... Gezici yolcular... Tırnak içinde... <gülüyor> Ee, dün, dünden itibaren vagonlarda imdat kolunda becileri görevlendirildi. 50 kişi üzerlerinde Marmara'nın işletmesinden sorumlu olan e, Devlet Demir Yollarının bulunan yeleklerle imdat kolu ne tutmaya başladılar. Bence sivil polis olsa daha iyi. Niye canım? Hayır, pardon. Hayır siz imdat kolu kol biraz fazla yakın değil misiniz? Sivil olmasına gerek yok ya normal polis olsun. Böyle şey adam şey yapmaz. Ney? Sivil olsun. Yani müdahale ettiği anda gözüne sıksın. Şimdi. Kimse orada görevliyi görünce şey yapmaz. Mesela bu Ankara'yı ilk e, hayata geçtiği zaman hı hı. Ankara'da dikim ve açtı arasında gidip gelirken e, ilk yıllarında görevliler vardı. Aralarda giziyorlardı. O tam e, koltuğa şeye oturduğun zaman ayağını koyacağın bir yer var ya çok rahat oluyor ayağını hı. koyduğun zaman. Hemen hı hı. pencerenin kenarında hizada dipte duran. Ha, ha. Orası kalorifermişti meğerse. O adamlar şey diye. Ayaklarınızı indirir misiniz oradan? Diyerek tatlı bir uyarıyla. Çünkü o petekleri kapatıyormuş. O ayaktaki camurlar. Çamur, ondan sonra falan filan. Kesinlikle. O tip adamlar görevlendirilsin. O Ankara'nın en değerli olduğu zamanlardı. Hakikaten Şimdi, öyle. Öğrendim, Şimdi dinlerim, o lezzeti bulamıyoruz. Ankara eski anı, ama lezzetli değil o zamanlar. Çok lezzetliydi. Yani ben mesela dikim evimde işim, işim olurdu. Evet. Giderdim o kadar lezzetliydi ki. İnmeden gelir döner tekrar. Sonra o 45 dakika meselesinde... Bayağı bir şey oldu. Ne anılar ne anılar tam anlamadık ama <gülüyor> hayır yani. Duraktan çıkmadan mı işini hallettin? Ne, ne yaptın? Hızlı gidiyor diye gidip iki tur yapıp iki İki tur yapıp bence şey yapıyordum. Çok lezzetliydi. Bırakamıyordu insan yani. Neler neler ya. Ne olaylar ne olaylar yani. Apple'ın yeni hayali ortaya çıktı. Neymiş o? Ahve Dream. Araba. Ama araba televizyon. almak istiyoruz. <gülüyor> yok yok. Araba yapmak istiyoruz demişler. Aman Google yaptı. Gerçi araba yapmadı. Arabanın üstüne kamera. Valla otomotiv dünyasına girecekmiş. Google'un arabası var canım kendi kendine dolaşan. Ha. Kameradan ayrı. Kendi kendine dolaşan da değil mi? Yani Hem de insansız... biz, bir senedir, iki senedir mi ne dolaşıyor hiç? Sıfır kaza. İnsansız kara aracı canım, diye. Bu için. da gidiyor İsveç'te arabayı gezdir. Gel buyur burada ambarda 100. yılda arabayı gezdir. Göreyim ben. Ot diye girmeli çıkmalı hadi yapsın. Kenar'dan, Zaten sitemarı yok giremez o ayrı da. Stikarı vardır ya. Vardır Google'a veriyorlar. Tabii canım kahverengi vermişler. Hmm, iyi Güzel. Apple Steve Jobs'a benzetilen Elon Musk'ın başında olduğu Tesla'nın ortak olması, ha o bir başka firma ile ortak olup teknoloji deviymiş Aa Tesla markasını ben biliyorum. Çok havalı arabalar yapıyorlar. Çok, Elektrikli çok... arabalar yapıyorlar. Adam da çok Ve lezzetli zaten. arabalar yapıyorlar. Yani bu e, genç arkadaşımız da e, Bu beraber birleşsinler. Tesla mı satın alacaklarmış Otomotiv dünyasında şey yapsınlar. E, Biz de iPod koyarız. iPod koyarız abi diye mi şey yapmışlar? Ortaklar gelmişler. Valla bir ortaklık olacağı belli çünkü çay içmişler beraber. Çay odaya fotoğrafın en güzel, çay en güzel bir göstergesidir ya. Zaten yani o zaman tamamdır. El sıkışılmış. Çay içmek başka bir şey içe bir şey. Mesela soda falan içseydi o işten soğuk, bir şey olmazdı. Gerilimli bir şey. Ya soğuk da değil de. Sen ne alırsınız soda? Limonlu bir soda Bilmiyorum. alayım. O şimdi o adamdan bir sıcaklık bekliyordunuz. O adam o ortaklıktan hayır gelmez. Ortaklığın çayla taçlandırılanın makbuldür. Ne olacak? Ne katabilir ya şey? Ne? Tesla mı? Şey bir GPS koyar. Ay, Zaten yok şey mu? Bütün arabalarda koyuyoruz. yok mu ya? iPod'udur bilmem nesidir falan filan. Öyle deme Oktay neler neler ya. Ortaklığın böylesi. Bir sürü şey yapar. Kameralar koyar bir kendi şeyler. Kendi kendini gibi. kontrol edebilen yapay zeka ve araçlara e, özel. Araba kendi kendini kontrol edebiliyor ama yeri geliyor ben kendi kendimi kontrol ediyorum. Doğru. Yani, Şoförü kontrol eden bir araç lazım öyle artık. öyle bir şey gerçekten. var mı? Evet, yani. Abi yapma. Mesela şeyi fark ediyor. Bazen trafikte takışıyorlar ya. Senin bir önüne geçiyor birisi. Sen onu kafaya takıyorsun yol boyunca. Onun önüne keseceğim. Orada abi yapma. Bırak bırak. Boşver gitsin falan. Diyor. Bırak. Serseri zaten belli. Ne olduğu belli. Ben sana güzel bir CD koyayım. Tak, orada, orada bir mesela müzik Sen giriyor. bir şey koymuşsun. Yerelim başka anda. şey değiştiriyor. Haydi bakalım. Güzel. O işte Steve Jobs'un hayaliydi de. Steve Jobs öldükten sonra o çıtayı orada tutamadılar. Steve Jobs'un hayali şeydi. Biz araba yapalım. Baya logomuzun falan önde olduğu böyle bir O bizim de hayalimiz yerli araba, araba yapalım. yapalım diye evet, O logo pek uygun olmuyor Steve Jobs'un Evet öyle En iyi yapalım. yerli arabayı biz yapalım diye i̇şte. Bir şey vardı Ömrü vefa etmedi Şimdi Ömrü başka firmalarla ortaklık konuşuyor yani Hayatta olsaydı böyle mi olurdu ya <gülüyor> Neyse Hayatta şey yapmazdı şey, izin vermezdi. Steve Jobs da dua istedi bak O, o Yalnız Apple'ın yapacağı Arabanın şarjı seni Evden radyoya götürür Seni getirir de biz yetişmeyiz herhalde. Ben vallahi... gelirim canım, ben. Gelirim. Bir sene rahat geliriz, ikinci sene bir ter. De... A bir şeyli çetinde mişte tekrar çağırmız gerekiyor. Aynen öyle gerekiyor. Orada bir arabayı değiştirme meselesi çıkar ki o da başınıza iş. Bu arada yeni yüklemeyle ilgili itiyorlar Arabaya ya. iOS yükledim. <gülüyor> kalkmıyor <gülüyor> vallahi kahmıyor, çalıştıramıyorum. Bugün gazetelerin bazılarında da o şey işte iPhone 4'ü olanlar için iOS 7 sanatı diye yeni bir kullanıdan. Ee, kullanım talimatı var. Şey diyor çok abanmayın. Yani sık sık kullandığınız application'ları kullanın. Kullanmadıklarınızı silin. Efendime söyleyeyim. Daha çok açıp kapatmayın. Telefonu mağdur etmeyin Ha yani bir de yer bildirimlerini falan vırt sırt vırt sırt açıp durmayın. Yaparsanız böyle o biraz daha götürür ama çok da götüresi yok gibi duruyor. Telefonu çok kullanmazsanız hiçbir sıkıntı çıkarmaz mı demişler. Vallahi ne güzel işte. Az kullanın. Aynı. demişler. Ya, çok kullanmayın vırt sırt her yeri arıyorsunuz. Cebinizde taşıyorsunuz. Saçma sapan hareketler yapıyorsunuz. Bu arada bir kral geliyor bugün. Kral mı? Ülkemizde. Kral mı? Kraldan çok kralcı. Kral ve kraliçe. Aa şey dur. Nerenin? Ay dur. Tahminleri alayım. Avrupa kralı mı? Avrupa'da. A, Avrupa kralıysa. E, zaten çok şansı yok ki. Danimarka kralı olabilir. Değil. İspanya. Yakın. Yakın. Norveç. In mi Doğru. Bravo. N Norveç kralı. Üçte, üçte bildim valla. Beşinci Harald ve eşi. Beşinci Harald mı? <gülüyor> Şeyden oradan mı geliyor? Şey yapmadan aynen devam. Hiç, hiç ben duymamış gibi evet. Ben de hiç anlamam Beşinci e, Sonya Geliyorlar. Sen benimle şey yap ya. Tamam, ben seni dinleyeyim. Sen çok, şey, çok da merak ettim ama yapılan yabanlığı. 5. Herald'a 900 yıl sonra. Kaç yaşında Herald? E, kral, orta yaşlarda. az e, saçı olan bir kral diye tanımlanıyor. Vallahi krallar da kellik sorunu hep demiş çok, taçtan. Çok Taçı yaşlı değil. Taç döktü demiş yoksa acayip. Kraldıktan önce acayipti saçları. 900 yıl sonra Anadolu topraklarına gelen ilk Norveç kralı olmasının yanı sıra. Ondan önceki viking zaten. Hakikaten ondan önceki geldiğinde de <gülüyor> Anadolu'ya geldi. Herhalde o zamanlar ne yaparlar? Cirit atıyordu geldi. Yok onlar. Ya büyük büyük dedemin yazdıklarına göre burada çok leopar varmıştı. Yok lan sonuncuyu geçen hafta sonu yaptık Keşke tek <gülüyor> Bir hafta önce gelseniz. Var ya burada gene vardı ya. Ya Haçlı seferlerinde mi gelmiş? Daha önce mi? Vikingler daha, de daha Haçlı önce seferlerine ya. takılmıyorlardı ya. Sen Norveçliler niye şey yaptın? O zaman şey de yoktu ya. Ne zaman gelmiş? Tuna nehrinden geldi onlar ya. Sunadan Karadeniz'e Karadeniz'den şey yapıp boğazlardan Vallahi... sıcak sulara açılmışlar işte. İlk defa geldiği için herhalde çok büyük karşılama var. F-16 uçaklarıyla falan karşılanıyor. F-16 uçakları eşlik ediyor daha doğrusu. Bir şey söyleyeceğim hani bazı krallar şimdi bunların durumları var ya He. şey yapıyorlar işte pilotluk eğitimi falan birader. Şeyle uçağı kendi kullanarak geliyor falan. Ürdün kralı falan öyle Yok. şeyler. Hani o da tehlikeli bir şey. Yani tehlikeli dediğim şimdi şey, savaş uçağıyla karşılıyorsun giderken böyle. Zag diye yanında. iki tane birden bir Adam bila. diye böyle. Koktiğinde. Bundan önce en son Sertap Erener öyle karşılanmıştı. Şeyden dönerken televizyondan... mi? Televizyondan. Zafer'le dönerken. Evet televizyondan en son. Hmm. Bir, bir Sertap Erener bir de Norveç Kralı Herald. Norveç Kralı Bizim ve Kraliçesi. Sertap kızımıza iki tane de jet gönderin jest olsun. jetle jest diye geçer. Valla iki tane tam da doğru. F-16 eşlik edecekmiş. Bugün akşam saatlerinde geliyor kral ve kraliçe. Ankara'ya mı geliyor? Ee, Ankara'ya geliyorlar. Bizim dükkanımızda Norveç mutfağından ne var? No somonlu somonlu, somonlu takliyete. <gülüyor> Ekmek üstümüz var. Somonlu somonlu, somonlu. Ay içim kıyıldı zaten 900 yıldır <gülüyor> somon, somon falan. Anadolu'ya geldiğimde mu? bir... İşte bak o kötü. İşte. Yani Anadolu'ya geldik. Büyük büyük büyük büyük dedemden sonra ilk defa Anadolu'ya geldik. Burada da mı somon dediğinde ne diyeceğiz adama? Yani düşün Norveç ne kadar gelişmiş bir her tarafı Norveç mutfağı. Hay hay mutfağı. şey deriz ya hay hay krepajımız var. Böyle e, bakar e, ondan sonra nedir diyor. Olmadı pide söyleriz ya. Pide He yesin. Yani pide yesin biraz. Sonra zaten bir gün kalıyor Ankara'da. Ha, sonra direkt. Ee, dört gün için geliyor zaten. O da Marmara için Ondan sonra üç günlük bir tatil için İstanbul'a geçiyor. İstanbul Herhalde o zaman Marmara, Marmara binecek bir bakacak bir olsun, demiş. Ee, ondan sonra beraber Şşt, kolu bir çekeyim demiş. <gülüyor> İstanbul'da 3 günlük bir tatil. Nerede yapacaklar, nasıl yapacaklar o henüz belli değil ama bakarız. Buna bakarız, takip ederiz. Ne yedi, ne içti, nerede Beşiktaş'ta kaldı, ne yiyecek gibi duruyor. Beşiktaş'ta diyeceksin. Taksim'e şöyle. yakın demişler. Artık iniyorsun. Bütün her yer yakın demiş ya. Hadi i̇yi, bakalım. O zaman güzel biz de elimizden geleni yapalım bugün. Bak. Ben sana söyleyeyim, en az bir oturuşta 10 tane ıslak hamburger yemezse ne oluyor? Yer, yer. Yani ben şöyle bir krala bakıyorum, yer, yer. Kralım fazla kaçın, yer, yer, yer. Şimdiden hoş geldin diyoruz Hoş geldin, hoş geldiniz. Vallahi hoş geldiniz. E, reklamı sen kaçırdın sonra. Bu arada olması. nişan takılacak tabii ki. Nereye? De krala. Devlet nişanı. Ha. Yani şey diye e, bugün haberler. E, mi ziyarette? nişan mı takılıyor ya kral nişanlanıyor falan filan diye böyle bir e, haberler servis bugün ilk şeyi gördük zaten <Gülüyor> bir gün mükemmel bir gün olacak